Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Kamusla güreşteyiz tekrar Kamus bildiğiniz üzere sözlük demek e, Ve biz bu sözlüklerle güreşerek Kelimelerin yeni anlamları üzerine düşünüyoruz Yeni anlamlar üretmeye çalışıyoruz Genişletiyoruz e, Farklı kaynaklardan yararlanarak Bu hafta G harfindeyiz G harfinde de kelimemiz gerçek Burada sözü Didem'cime vereceğim ben Cildelüz'ün gerçek yoktur yaratılır alıntısını e, paylaşmak istiyorum. Hem birlikte yaratacağız burada e, Kerem'le birlikte hem de zaten gerçekle ilgili elde ettiğimiz kaynaklardan da gerçeğin ne kadar olduğu olmadığı konusunda hı hı. biz de müteredditiz efendim. Efendim buyurunuz. Türk e, Dil evet, Sözlüğü... Kurumu'nda e, daha doğrusu paradigma, felsefe terimleri sözlüğüne bakayım ilk önce Ahmet Cevizci'nin Orada gerçeklikle ilgili olarak bir tanım var. En genel anlamı içinde dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık. Ölçümlenebilen, kamusal ve güvenilir bir biçimde analiz edilebilen demiş. Bir de bireyin gerçekten var olduğuna inandığı ve gerçek varlığın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu düşündüğü Tanrı ruh ve ideal nesneleri de kapsayan nihai varlık alanı. bir daha somut yani elle tutulabilir evet. kanıtlanabilir Biri gibi. daha somut biri daha soyut gibi birinde inanılan bir şey var birinde de hani ölçülebilen desteklenen nesnel olan bir yani tanımlama söz konusu. Hı hı. TDK'da da benzer bir hani aslında bir tanım var. Burada farklı olarak bildiğimiz gerçek kişi, hukukta geçen hakiki şahıs, gerçek kişi. Ha gerçek e, güzel falan evet, diyor hanımefendi. Gerçek alıyorum. güzel e, tanımı var. Bir de gerçek sayı var matematikte diye Bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı. Gerçek sayının açıklaması da. Terimsel anlamda. E, bir de argo sözlüğü var buradaki hayli muzur olmuş. ...gerçek niteliği ortaya çıkmak diye bir şey... ...gerçek niteliği ortaya çıkmak... E, ...poposu görünmekmiş... Evet. <gülüyor> ...sendeki sözlüklere bir bakalım... ...evet bende gene şeytanın sözü var Ambrose Beers'in... ...orada e, gerçeklik tanımı var... ...çatlak bir filozofun rüyası diye tanımlamış Beers... ...bir tayfı eleye koyduğunuzda deliklerden süzülmeyen şey... Gerçeklik. Hmm. E, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğünde de Akdoğan Özkan'ın e, gerçeğin tanımı var. Orada da söyleyerek dokuz köyün dostluğunu kaybedebildiğimiz, hmm. söylemeyerek dokuz köyün düşmanlığını kazanabildiğimiz, o nedenle bazen bir kısmını söylemeyi tercih ettiğimiz can sıkıcı bir insanlık eylemi. Şimdi sözlüklerde hep böyle cümle örnekleri vardır ya Hürriyet Gazetesi'nde Egecan Sen'den bir cümle örneği verilmiş. Orta Doğu kültüründe ki bu kültürün temeli İslam'dır, gerçeğin bir kısmını anlatmamak yalancılık sayılmaz. Hı. Çünkü ortada söylenmiş gerçek dışı bir şey yoktur Hı. denmiş. Ben e, bu e, tanımı özellikle Türkiye Cumhuriyeti Sözlüğü'ndeki tanımı e, Nietzsche'nin ve Falih Rıfkı Atay'ın iki e, sözünü gerçeği araştırırken görmüştüm. Onlarla Hı. bağlantılı buldum. Nietzsche... Saklanan bütün gerçekler zehirli olurlar demiş. Dokuz köyden kovulmamıza neden <gülüyor> olacak kadar. Fali Rıfkı Atay'da hep zehir devam ediyor. Zehir kadar acı olsa da gerçek ilacını içiniz demiş. Sence Güzelmiş. öyle içilmeli mi? Bence de içilmeli tabii. Zehirden yanayım yani o anlamda. Tamam o zaman. Simgeler sözlüğüne bakalım bir yandan Esrat Korkmaz'ın. Burada birazdan dini mevzulara gireceğiz, inanç boyutuna bakacağız gerçekliğin ne olduğuna dair. E, Mazdaizm'de simgesel anlamda Ehrimen'in yarattığı yalana karşı savaşmak için Ahura Mazda tarafından yaratılan ve ilk bakışta sevimsiz görünen iyilik, aydınlık, iyi düşünce, iyi söz manası var. Hmm, bu ehrimen hep var. Ehrimen evet geçen hafta vardı. Geçen hafta vardı. fare evet. konusunda vardı. Bir de bizde tasavvufta ve Alevi Bektaşlik'te gerçek hakikatle ilgili olarak bir hani, açılım var. Burada Alevi Bektaşlik'te dört kapı öğretisine göre insani kamil aşamaları sıralamasında son sırada yer alıyor hakikat. Ve bu durum e, muhiplerle özdeşleştiriliyor. Ee, yani varılan bu, en son nokta anlamında evet, mı? Do, Muhib dost seven anlamı taşıyor. Hakkı görme tanrısal alemin gücü içinde erime evresi, hakikat hmm. kapısı. Hmm. Dört tane kapıdan bahsediliyor. Tasavvutu da benzer bir şey Çok. var. Dört tane mertebe var. Şeriat, tarikat, hakikat, mari marifet gibi. Hmm. Hakikat de Allah ile insan arasında oluşan muhabbet neticesinde... Ve ancak bir tarikata girdikten sonra elde edinilen bir bilgi, hmm. hakikat mevzusu. Zaten e, hep o geldikleri Tanrı'ya dönme amacındalar ya, e, mutasavvıflar tasavvufta, evet. Peki, şimdi yavaş yavaş felsefeye doğru mu yelken açsak? Bence de açalım. Başka kaynak var mı sende? Peki. Şimdi felsefede zaten felsefe başlı başına gerçeğin ne olduğu üzerine e, sürekli akıl yürüten hmm. filozofların görüşler ileri sürdüğü bir dal. Bir Platoncu yaklaşım var hepimizin iyi bildiği bu mağaradaki gölgeler hikayesinin kökeni yani bu dünyada var olan formların aslında ideal örnekleri olduğunu dünyadakilerin onların birer gölgesi sureti Yasmas olduğu görüşünü oldu, evet, Hı -hı. düşünüyor Platon öyle bir gerçeklik anlayışı var. E, ...bu önce 300'den bahsediyoruz... E, ...hemen ardından Aristo... E, ...bizim bugünkü gerçeklik anlayışımıza daha çok uyan e, bir yaklaşımla geliyor... ...diyor ki dünyada ne varsa odur... ...gerçek çevremizdeki dünyada yer alır... E, ...o yüzden bu yansımalar hikayesine hı hı. E, başka türlü bakıyor... E, ...kurgusal bir takım formların dünyası yok ona göre... Ee, bu ilk temel çatışma gibi görülebilir felsefenin evet. ç, e, bakışından. Tarih boyunca var aslında bu çatışma değil mi? Evet. Yani, evet, sadece evet. bu o, o güne dair değil. Ve pek çok başlıkta çok doğru söylüyorsun. Ee, sonra Leibniz 17. 18. yüzyılda e, ikiye ayırmış bir akıl yoluyla varılan gerçekten bahsediyor. Rasyonalizm. Hı hı. götürüyor Bu bize e, deney yoluyla varılan gerçekte ampirik düşünceyi e, içeriyor. de sonuçta gerçeğe e, çevremizdeki dünyada bulduğumuz kanıtlarla ulaşırız demiş. Hı. E, asıl bir e, sonraki yüzyılda 19. yüzyılda bir çatışmanın altyapısını gene Hegel kuruyor. Çünkü diyor ki gerçek olan mantıklıdır. ...mantıklı olan da gerçektir diyor. Hı hı. E, fakat hemen ardından 20. yüzyılda Herbert markus ...tek başına söylendiğinde tartışılısı bir cümle e, ile geliyor karşımıza. Her gerçek doğru olmayabilir diyor. Hı hı. Nasıl olmaz diyorsun her gerçek doğru olmayabilir ama... Herbert ...Markus'un e, siyasi düşüncelerine de baktığımız zaman bu mantıklı geliyor... Nas açıyor peki bunu sence? Ya kapitalist toplumun bir takım çelişki ve adaletsizliklerinin aslında gerçek olarak kabul edildiği bir yaşam sürüyoruz ya. Hı hı. Yaptıklarımız, inandıklarımız, işte oluşturduğumuz dayatılanlar. Dünya, dayatılanlar, her türlü bu çelişki karşısında o kadar kabullenici bir yaklaşımımız var ki Burada işte sarsıyor yani. Doğru. Gerçek nedir diye? Evet ya yani dönemin gerçeklikleri değil mi? O anki hani gerçeklik tanımını da ona göre yapılıyor belki hani devletin, iktidarın, işte iktidarın yakın kişilerin, medyanın vesaire evet. konumlandığı yer babında gerçeklik tanımı da ona göre şekilleniyor, tanımlanıyor. Çok doğru, işine gelen. Evet, işine gelen. Ee, bu bağlamda Marxus gerçekten şey içinde bulunan ortam doktrin ya da yaşayışa bir yeniden bakışı sağlıyor, sağlamaya hmm. çalışıyor diyebiliriz. Hep de tartışılır mesela tarihte de hani bilirsin işte onun onu da hani konuşmuştuk hmm. seninle işte resmi tarih, yazılı tarih işte bize sunulan tarih bizim hani bizim bildiğimiz tarih hep böyle. Bu hep böyle sürekli gelen bir konu Çok doğru anlatılan sözlü tarih diye bir şey var. Hı -hı. Şimdi çok bahsedilen Hı -hı. üzerinde çalışmalar yapılan. Hı -hı. Ya da hani öyle bir tarih ki aynı ülkenin içinde yaşayan insanların anlattığı bambaşka tarihler var. Ee, bazen etnisiteler, inançlar yaşanılan yer değiştikçe de bu tarih değişiyor. Ya bizim ülkemizde çok sık sık çok... hani karşılaştığımız örnekler var. İşte Ermeni tehciri var, dersin ile ilgili olarak. Yani anlatılan tarih yansıtılan sürekli tartışılan televizyonlarda tartışma konusu olan çok doğru Osmanlı içinde Cumhuriyet tarihi içinde e, tartışmadan öte kavgaya kadar varan gerçeklik anlayışları var. <gülüyor> e, bu felsefeyi ben Karl Popper'la bitireyim. gene bir 20. yüzyıl düşünürü. <gülüyor> e, o da şöyle bir cümle söylemiş: Bilimsel bir teorinin gerçeği yansıtması ancak yanlışlanabilirliğe açık olmasıyla mümkündür demiş. <gülüyor> Ee, bu, bu başlıkla ilgili e, çalışırken, e, Half Life of Knowledge diye bir terimle karşılaştım. Çok bu. Yani evet, bilginin e, yarı Yılı yarı yaşamı gibi bir anlamı var. Ee, zaman içerisinde bilim adı altında karşımıza çıkan pek çok başlığın işte psikoloji var bunun içinde fizik var, kimya, biyoloji, hı hı. E, hatta matematik ee, hepsinin zaman içinde doğrudur diye ileri sürdüğü bir takım teoremlerin, bilgilerin... E, Yanılabilirlik paylarından yola çıkarak... ...bu health life of knowledge kavramı... ...ortaya çıkmış. Bunun ilgili zaman saptamaları var. Bile galiba. var. Hatta psikolojide, psikolo evet. beş evet. psikolojide beş yıl. Tabi bunlara o kadar kesin diye bakmamak da lazım... ...belki ama kabaca bazı zamanlar... ...belirlemişler. Yani psikolojide bir... E, ...teori ileri sürülüyor. Yahut da çeşitli... ...başlıklar var ya orada. Hı -hı. İşte davranışçılar var, Freudiyenler var vesaire. E, uzun süre... Bu doğrudur denen bir şey birdenbire yeni yapılan bir takım klinik çalışmalar başka bir önemli evet. psikiyatrin devreye girmesiyle başka Çok bir şeymiş. Çok iddialı olmamak lazım o yüzden. Bu benim hiç... gerçeğim gerçekliğim derken evet. yarın bir gün değişecek kesin aslında bir yandan baktığın zaman o de tıp tıp demeyeyim de günlük yaşantıda da çok var. Mesela diş fırçalamanın hangi yöntemin doğru olduğunu sen biliyorsun Kerem? Misvak. <gülüyor> evet misvak doğru söylüyorsun. Başka bir de böyle üstten aşağıya yuvarlak sakın yanlara doğru yapmayın. Hayır evet. asıl o doğruymuş. Bana açıkçası doğrusunu bilmiyorum. Kafamın böyle fırçalıyor. Bir doğru yok galiba. Sütle de ilgili öyle gerçekler var. Ee, peki. Bu başlık altında ufak ufak şarkımıza girelim diyorum yaraladık programı evet şarkımız The Police'ten geliyor Truth Hits Everybody Musla güreşteyiz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Bu Yuhanna'dan alıntı, İncil'den yeni sloganı. İyi mi? Ha, i̇yiymiş. <gülüyor> Peki hangi gerçek? Evet. Şimdi ben e, çok ilgimi çeken bir bilgiyle karşılaştım. Sadece bu gaba sinir ileticilerini duymuştum ama bu kadar bilmiyordum. Etkili bilmiyorduk Evet bilmiyordum. E, Tahir Ceylan'ın Ortak Benlik kitabı kaynağım. Hı -hı. Ayrıntı e, Evet ayrıntı yayınlarından çıkmış. Şimdi beyinde gaba sinir ileticileri diyebileceğimiz Hı -hı. ileticiler var ve e, gerçeğin beynimize yerleşmesinde çok etkili Bunlar nasıl yerleşiyor gerçek? gerçek şöyle bir tür kodlamayla yerleşiyor yani e, herhangi dış dünyadan alınan bir ileti bir temsil gerçek diyebileceğimiz şey e, etraftaki diğer şeyler bastırılıyor hı hı. Hep e, uyarıldığı düşünülüyormuş aslında bastırılıyor evet onlar hı hı. bastırıldığında Beyinde çeşitli boşluklar var bilgiyi gerçeğe alabilmek için Hı -hı. o boşluğa oturuyor o daha yüksekte yukarıda kalıyor sanki böyle bir Hı -hı. tahta kazıma işi gibi nasıl etrafındakini evet, kazıyıp da o örneği vermiş kabartma çıkar. yazı örneğini vermiş ha, tam öyle ee, şimdi bu mesela şizofrenlerde e, yeterince gaba Dokusu olmadığı için Gaban e, yoksa Evet gaban yoksa gerçekle ilgili Bağlantında kopuk oluyor hmm. Gerçek algılarındaki bozulmanın birtakım takım e, birbiriyle Alakasız öğelerini birb birbirlerine Karıştırmalarının sebebi bu şizofrenlerin hmm, Sadece şizofrenlerde değil galiba Değil o çok ilginç evet. yani işin Nörolojik yanı mesela şey demiş Hani gaba var ama sağlam temsil Oluşturacak nesne yok çevrede çok e, işte, Hapishane lerde olduğu gibi... ...o kadar çok şeyle evet, karşılaşmıyorlar. Kullanan çocuklar demiş. Evet, bu çok ilginç. Böyle çocuklarınızı aşırı koruyup kollamayınız... ...alt e, metnini geçermişiz. O zaman ne, ne diyor? Eğer nesneler sağlam bir temsil oluşturmaya yetecek sayıdaysa... ...ama kişinin zihniyle karşılaşma imkanı bulamazsa diyor. O zaman kendilerini keskin çizgilerle temsil ettirme gücü kazanamazlar. Evet. çok sıfır. Böyle gerçek algısında bir bozulma, bir karışıklık oluşuyormuş bu durumda. Evet. Yani aşırı korunan çocukta ne oluyor tabii? Hep onun yerine kararları büyükleri veriyor. Hı hı. Dış dünya ile ilgili pek çok şeyden korundukları kendi için kendi gerçekliğini oluşturamıyor, kendi kişiliğini evet. oluşturamıyor ya da başka bir gerçeklik oluşturuyor. Ya da başka bir gerçek, diyebiliriz. Başka bir, evet. Ben bu gerçek algısının bozulması ile ilgili de bir Eflatun'un bir e, sözü var elimde. Biraz yerine oturdu gibi. E, insanlar gerçeği değil gerçek gibi görünen şeylere inanırlar demiş. Bu özellikle gabata işlemini görmediğinde olan bir şey e, herhalde. Eee peki toplumsal bir şizofreniden bahsetmek mümkün mü? Sanki Zahir Ceylan bununla ilgili düşünmüş biraz. Ee, kendi toplumumuzda olan bir takım hmm. şeylere baktığımızda da şaşırıyoruz ya. Nasıl olur diyoruz ya göz göre göre bunu görüyor ve hala nasıl inanabilir nasıl böyle söyleyebilir. Hmm. Ee, Orada bu da, ince bir ayrıntı var. Değil hmm. mi? Yine kabayla ilgili. Evet. Yani bu şey olduğu zaman gerçek beyne zayıf da olduğu zaman diyelim. Hı hı. Çok fazla örneklen, çok fazla dış temsille karşılaşmadığında ya da hep benzer olanlarla karşılaştığında. onlar yer ediyor boşluklara veyahutta ben bir kere gelen yok oluyor gidiyor. ...yerine tam olarak konamadığı için... ...o zaman gerçek kırıntılarıyla idare eden... E, ...bir hali oluyormuş... ...beynin çok acı... E, ...toplumda gerçeğin belli bir dereceye kadar... E, ...boşalmasının nedeni olarak... E, ...gösteriyor bunu Tahir e, ...kırıntılarla devam etmeyelim bence... ...evet ya bu, bu ekonomik yetersizlik kısmı seni etkilemişti... ...sen de istersen ondan bahset... ...hani normalde insanın e, çevresinde en çok e, bin yıllardır karşılaştığı şey doğa. Hı hı. E, ama doğayı artık bir e, temsili, varlık olarak göremiyor. Öyle bir evet, yaşantı evet. içindeyiz. İşte burada da işte eğer diyor var olan sosyoekonomik yapı doğayı insan için bir nesne olmaktan çıkarmış... onu önüne sadece kendi ürettiği metaları nesne diye koymuş ve bunlara erişim de kısa hale getirmişse... Ee, burada da insan vay. zihninin güçlü temsiller alacağı dış dünya ortada yok demektir diyor. Hmm. yani Bu çok sıkıntılı bir süreç. Yani bu gerçek mevzusu... Tek gerçeği kendi yarattıkları olarak görüyor. Ya da ekonomik yetersizlikler de o zaman o temsili de yok kılıyor. Hep böyle bir takım sorunlara neden oluyor. Evet bu kaba konusu bizi çok düşündürdü. Ee... Biraz da sanata bakalım istersen değil mi? Bakalım. Neler var sanatta? Akımlar var galiba. Yani... En başta realizm var, gerçekçilik akımı. Hı -hı. Bu aslında 19. yüzyıl deneysel bilimlerin gelişmesiyle koşut olarak gidiyor. Zaten bütün akımlar günlük hayat ve toplumsal değişimle paralel. tepki olarak doğduğu söylenir evet, her zaman. hemen ardından geliyor zaten. Hayatın, doğanın, kişilerin, nesnelerin olduğu ya da göründüğü gibi yansıtılmasını amaçlayan bir akım bildiğim kadarıyla. Öyle, August Comte pozitivizmi bu dönemde başlatmış. Hı hı. Hani niçin yerine nasılın yerine oturdu. Sebep sonuç ilişkilerinin önem kazandığı gözleme dayanmak ve nesnellik Hani bunun için çok önemli iki temel özelliği, gerçekçi anlatım biçiminin değil mi? Çok doğru. Birçok isim var. Biz şimdi böyle edebiyat dersi gibi olmasın diye isimleri saymayacağız. Herhangi bir kaynağa bakıp bulabilirsiniz ama Flaubert çok önemli bir isim. Ee, özellikle Madame Bovary, ilk Hı -hı. böyle gerçekçi ve anti kahraman olarak karşımıza çıkan e, kişilerden bir tanesi. E, hemen ardından ben çok kısa naturalizmden bahsedeyim. Hı -hı. E, sonra sana aktaracağım. Neden yafa. tepki olarak duyuyor? Yani naturalizm aslında gerçekçiliğe çok benziyor ama daha da böyle hard core bir alan hmm. Çünkü tam anlamıyla deneye dayalı gibi yani fizikten, biyolojiden, anatomiden, fizyolojiden çok etkileniyor Hemen her şeyi e, kalıtıma dayıyor. Sebep sonuç ilişkileri neredeyse bir deney laboratuvar e, alanındaki kadar kesin. Yani şu sebepler varsa bu sonuçlar doğar. Bu çevreye doğmuşsa kişi bu davranışları Hı -hı. yapar. Böyle bir anne babası varsa fizyolojik ya da beyinsel olarak böyle bir çocuk doğar gibi bir yaklaşım söz konusu. Özellikle Zola babası olarak sayılıyor Hı -hı. bu akımın. Sen gerçek de... üstücülük var tabi bir de Değil mi? Evet. Philip Supo ve André Breton'ın öncülüğünde kuruluyor Fransa'da hmm. 1919'da ortaya çıkıyor Savaş sonrası Birinci Dünya Savaşı sonrası 1969'da da etkisini yitiriyor Devrimci edebi sanatsal bir hareket Özellikle otomatik yazının keşfi ile başlıyor Orada da evet Freud'un bayağı etkisi var Psikanalizin e, Gerçek üstücülük deniyor Bir yandan e, bilinçaltı e, kelimesiyle hmm, paralel hmm. gidebilir. Hani insanların e, rüya, sarhoşluk, sayıklama, delilik ya da hipnotize edilmiş durumda, yani bilinç yok ki, yani akıl dışı e, yaptığı şeylerin, söylediği hmm. şeylerin e, üzerinde duran, e, onları ön plana çıkaran bir yaklaşım. Tabii, gerçek üstücülük, gerçek dışı değil diyorlar ama gerçek üstücüler. Gerçeğin insandaki e, iz düşümüdür diyorlar. Evet. Breton'un manifestosunda insanın kendisini söz ya da yazıyla veya başka bir biçimde ifade etme amacıyla yararlandığı saf pisişik otomatizm, düşüncenin gerçek işleyişi, aklın her türlü denetimden uzakta, her türlü estetik ve ahlaksal kaygıdan uzakta düşünce tarafından dikte ediliyor Gerçek üstücük Robert Desnos, Aragon, Elohar Terenaşar, Lorca, Salvador Dali hani örnekleri var. Bir evet. büyülü gerçekçilik var. Hmm. Benim çok sevdiğim bir roman Yüzyıllık Yalnızlık. Marquez evet, Marquez'in. Evet, Marquez'le hemen. Bir, bir, bir, bir. Burada hani belirgin olan şeyini ortaya çıkan, burada pek rastlanmayan sihirli ve mucizevi e, mantık dışı öğeleri içeriyor değil mi? Fantastik öğeleri içeriyor. Bir e, de edebiyatın. Latin Amerika Edebiyatı'nda özellikle çok görülüyor. Evet, Latin Amerika Edebiyatı'nda doğru diyorsun. Ee, ...politik kaygı var ama tabii... ...ekonomik sorunları işliyor... ...üçüncü dünya insanını anlatıyor... Ee, ...yerel anlatımlar söz konusu... ...yüzyıllık yalnızlık hani bunu çok hissediyoruz... ...yerel anlatımları... Bir de son dönemde hiperrealizm diye bir şey var hani O evet yani resimde ben aslında resme baştaki şeylerine geçip ona bağlıyım son Hı -hı. dakikalarda. Bir realizm akımı plastik sanatlarda 19. yüzyılda özellikle karşımıza çıkıyor. Manet'in bir resmi var, Meşhur Olympia diye olaylar Hı -hı. yaratıyor. İşte 1865'te bir sergide çıplak bir kadını sergilediği için ama zaten şimdiye kadar çok çıplak var resim sanatında ama o çıplaklar hep mitolojideki, dindeki, efsane Hı -hı. Hmm. Bir takım periler yaratıklar hep kabul görmüşler izleyici tarafından ilk defa bir Fransız fahişenin gerçek hayat içindeki çıplaklığı insanları böyle sarsıyor keza bu kurbenin de bir takım resimleri aynı gerçekçilikte. Aynı edebiyattaki başlıklar, gerçek üstücülük, e, toplumsal gerçekçilik başlıkları resimde de e, karşımıza Zaten çıkıyor. Zaten birçok alanda hissediliyor tabii. Yani evet. Siyasette, sanatta dediğin gibi. Yani sanatın farklı alanlarda şiirde vesaire. Evet. Bütün akımlar. Yani bu resme perspektifin girmesi, Önesans'taki gerçekçi yaklaşımlar, baroktaki, işte gölgenin hı hı hı. ışığın doğru kullanılışı falan. Hepsi resimle adım adım e, gerçeğe doğru e, gidiş. En son noktası da senin ...Mahsettin Hiperrealizm... ...Fotorealizm de ee, deniliyor... ...buna 60'larda işte... Ön, ...ön plana çıkıyor... ...hatta bu işte Robert Mueck değil mi? Mueck Ron, değil mi? Ron, Ron, Mueck. Hayır, Ron Hemen, Mueck... Ron affedersin. Mueck affedersin... ...Kuklu ustasıymış aslında... Yani, Burada e, benzerlik işte çok üst düzeyde değil mi? Birebir bilmeyen hmm. e, izleyici, dinleyicilerimiz varsa Ron Muey'in e, heykellerine bir bakmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. E, ve e, böylece gerçek programımızı... Gerçekten bitiriyor muyuz? Gerçekten bitiriyoruz. Gerçeğin ne olduğu konusunda. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar. Hoşçakalın.